Kur'an-ı Kerim'de tağut kelimesi birkaç ayette geçiyor. Biz selefiyiz diyen bir kısım insanlar buna farklı mana çıkarıyor. Başka kitaplarda da farklı bir mana var. Gerçekten tağut denilince ne anlamalıyız? Tağut Cenab-ı Hakk'ın yerine konan her şeydir. Tabii ki orada esas kast edilen şeytandır. Tağut şeytandır. والذين تنبذ الطاغوت ان يعبدوها bak orada ne ifade edilir bu ayeti kerimede o kimseler ki tagut'tan kaçındılar iştirametler kaçındılar e nesinden kaçındılar ona ibadet etmekten taguta ibadet etmekten kaçındılar tagut demek ki nedir burada putlardır tagut burada tanrılardır tagut burada efendim Cenabı Hakk'ın yerine ikame edilen her şeydir. Genel anlam itibarıyla şeytandır. Yani sadece şeytan değildir. Cenabı Hakk'ın yerine ikame edilen ve kendisine tapınılan, ibadet edilen her şey bu tağutun kapsamına girer.